Gönül Sadası'nın değerli izleyicileri, değerli dinleyicileri, uzun bir aradan sonra kıymetli saadetin Ökten Hocam'la yine huzurlarınızdayız. Ee, bizler sizi özledik, zannediyoruz sizler de bizi özlediniz. Ben hocamı çok özlemiştim. Ee, i̇nşallah e, bundan böyle her hafta yine birlikte olmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. E, kıybetli hocam, e, vaktiniz... Biz de, biz de sizi özlemiştik Eyvallah. ama yani en azından televizyonlarda görüyorduk efendim. Yani. Sağolunuz. E, siz baya çalışıyorsunuz. Şimdi e, öğrendiğim kadarıyla pek çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Üniversitede İnşallah. olsun, dışarıda olsun. İnşallah efendim. İnşallah. E, ama e, insanlar sizi du duymak istiyorlar hocam. Sizi Eyvallah. işitmek istiyorlar. Eyvallah. İnşallah bu program vesilesiyle onlarla da buluşmuş olacağız. Ben e, ki ama lütfen kendinizde ihmal etmen yani sizi de duymak istiyorlar. E, ben de birlikte hocam, birlikte bir seyvans. Hoş hoş sadecik aramızda. Evet inşallah. E, karşılıklı inşallah. E, hayatımdan Portreler adlı kitabınızı e, okuyordum. E, daha önce de başka kaynaklarda okumuştum. Bugün e, müsaade buyursanız e, sizin Safer Efendi ile dostluğunuzu biraz konuşmak istiyorum. Evet. yani o konuda sorular sormak istiyorum size ee, evet. dostluk arkadaşlık üzerine de konuşabiliriz ee, o meyanda nasıl tanıştınız nasıl ilerledi dostluğunuz ee, isterseniz oradan başlayalım bir küçük tarihçe yani eh yani eh, güzel olurdu peki efendim peki efendim şöyle oldu hadise e, rahmetli peder ee, Kara Günlük Cerrahi Hastanesine devam eder idi. Ee, oranın imamıydı kendisi. O bizim büyük şey dediğimiz Fargatın Efendi intizab etmiş 1924 senesinde. Ee, bizim ailemizde yani Fargatın Efendi figürü daima var. Hı hı. Ee, erişilebilir. Hı hı konuşulabilir. Öyle Hı -hı. çok uzakta değil. Ama çok hürmet ve onun ötesinde muhabbetle anılır. Ve e, Fahrettin Efendi mesele çözer, halleder. Mesele halleder. Malumunuz siz çok iyi bir psikiyatristsiniz Aynı zamanda bir Hı -hı. E, gönül adamısınız Her psikiyatr öyle İnşallah değil. Yani. <gülüyor> Yok onu İnşallah biliyor. Yani. Evet. <gülüyor> evet Ondan sonra birçok meseleyi insanlar çözerler ama mühim olan kalpte çözülmesidir meselenin. Hı hı. Yani zahirde aldım verdim aldı verdi vesaire bunlar çözülmeyebilir ama veya çözülür ama esas mesele hadisenin problemin kalpte çözülmesi kalbin ben bu işte şu eylemi yaptım veya bana şöyle şöyle yaptılar ben bundan razıyım mutmain oldum kalbim rahat onu eski insanlar Halkımı içim rahat etti diye söylerler. İçimden kasıt hı hı. kalbimdir, kalbim itmina'na erişti. İşte Efendi Hazretleri kalbe böyle bir itminanı veren çözümler önerirmiş idi. Resim bu. Hı hı. Fakat Fakrettin Efendi'nin bütün miridanı yaşlı, ihtiyak adamlar. Allah Allah, o neden acaba e, Çünkü tekkeler kapanmış, hmm. ondan sonra yeni bir iltifat yok yani uzun zaman. İnsanlar korkuyorlar e, mı acaba? Korkuyorlar, hmm. diyorlar hani Hasan Ali Bey, biz okumuştuk ilk mektepte, eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut budur çocuğum. Eskiyi unutmaya çalışıyor insanlar yani, yeni bir şey oldu, fark etmiyorlar ne oldu, ne bittiğini anlayamıyorlar. Peki o dönemde hocam sizin hatırlayabildiğiniz kadarıyla, o geçiş döneminde mesela bir ürkekliğin korkaklığın dışında bir öfke bir şeyde yaratılmış mıydı eskiye karşı? Bizim tarafta yoktu öyle bir Hı -hı. şey yani bizim tanıdığımız şeylerde ama yani mesela ben bu konuyu hemen geleceğim de şu şeyi tabii, tabii. bitireyim. Hayır, hayır, tabii. Yani Safer efendim hazretleri işte İlk genç müridan, hı hı. yani Efendi intisap eden Merhum Fakatettin Efendi intisap eden ilk iki gençten bir tanesi Sefer evet. efendim. Bir evet. diğeri Kemal Baba, buna ikisi arkadaş zaten, aynı evet. mahallede oturuyorlar, ahbaplar bunlar. İkisi de yani 20'li yaşlarında, ortalığında askerlik bitmiş, hı hı. Efendim işte bir yerlere işe girmişler ve Efendi intisap ediyorlar. Hı hı. Böyle başladı hikaye. Ben o zaman zannediyorum orta mekteple başlamışım veya orta ikide mı yani. E, çünkü şey geldi bir havadis efendi, iki tane genç e, mürit gelmiş bağlanmışlar yani bir yeniden başlangıç bir dalgalanma oldu bir, bir, bir heyecan evet bir revival evet. bir diriliş var evet. yani evet. ya ne oluyor bu adamlar niye geliyorlar filan gibi hı hı. çünkü mesela peder yaşlı Hüseyin Sivret Bey yaşlı böyle mesela Hamit Bey vardı yaşlı filan Avukat Mehmet Bey bunlar yaşlı müridan Allah Allah bu gençler niye geliyor bağlanıyor hı hı. ama Demokrat Parti iktidara gelmiş 50'lerin başı 52-53 filan o yıllar ne oluyor? Sosyal hadise bir de olayın bu boyutu var. Gelelim o e, karşı çıkış korku veya eskiin modası geçti. Tabii bu bir, e, bu bir realite şöyle. Yani ben uzun yıllardan sonra dönüp geriye baktığımda, bugünkü gözlüm, gözümle ve birikimimle tırnak içinde baktığımda bunları söylüyorum. Çünkü... Bu arada sübjektivite söz konusu, öznerlik söz konusu ama hüküm veren bütün büyük insanlar da böyle hüküm veriyorlar. Filozoflar da böyle, bilginler de böyle. Bir yere kadar e, mevsuk delillerle konuşuyorlar. Ondan sonra şahsi mütalalar başlıyor. E, devlet çok güçlü Türkiye'de, Osmanlı'dan geliyor. Başka bir kurum yok devletle yarışan. Osmanlı yarıştırmıyor özellikle. Şimdi devlet bir şey söylüyorsa... Bu bizim itikadımıza vesaire vesaire inancımıza, akışımıza muhalif olsa da bunda bir hikmet vardır diyoruz biz ister istemez. Hı hı. Bunu kendimize çok söyleyemesek bile iç dünyamızda bu var. Dolayısıyla bunların modası geçti eski artık çok güzel ama biz bunlarla büyüdük ama mesela benim çevrem annem, dayılarım, benim dört tane dayım var, bir tane teyzem var, anne bilan mesela ben e, klasik Türk müziğine o zaman Alatürk ediyorduk adına meraklıydım çocukken de böyle kendi kendime şarkılar söylerdim annem evladım bunların modası geçti bunlar eski şarkılar bunlar çok moda kelimesini kullanamazdı bilmezdi sevmezdi veyahut. bunlar eski şarkılar hüzünleniriz falan derdi beraber okurduk böyle küçükken yani Rumeli türküleri o bir Rumeli kız İstanbul'da doğmuş ama e, ciddi e, şeyden geliyor Filibe'den geliyor 93 Macir Macir hmm. Böyle bir resim Sonra sonra biraz gazete literatüre bakınca e, Bizim muhitin dışında bir muhit olduğunu Ve bunların e, Böyle manevi müessitelere karşı Olduğunu filan gördük Anladık mektepte ve listesinde Bunları öğrendik Ama bir yandan da aileden bir halite var Bir adam var Cin gibi bakıyor Zeki esprili Hikemi seviyorsun adam istekteme, ama de ciddi adam yani. Karşısında en ufak bir hata yok, mümkün de yapamazsın, yaptırmaz zaten. Ondan sonra ve bu adam birçok problemi çözüyor. Hayatın içinde bir adam, Fahrettin Efendi Hazretleri hı hı. yaşıyor hayatın içinde. Bir müşkülün oldu aile, şubu filan, adam hallediyor ve kalbin rahat ediyor. En esas şey de bu. Yani itminan geliyor. Böyle bir resim buna iki tane genç mürüt gelmiş. Böyle başladı hikaye. Kim bunlar? abi abiyle Kemal abi. Başlangıç böyle üvertir. Çok <gülüyor> enteresan. Evet. Yani e, uzunca bir dönem e, genç bağlı yok ve nihayet evet. e, Şimdi hikayenin devamı evet. dinleyelim isterseniz. Sefer efendim'den dinleyelim. Evet. Şimdi biz diyor Kemal'le arkadaşız mahalleden. Hı hı. Atikali. Aşağıya doğru. Ya şey falan, oralardan. işte askere gittik, geldik. Ondan sonra. Mask alıyoruz. İşte birimiz e, şeye girdi, bir yere girdi, kersaneye. Kemal Baba başka bir yere girdi. Çalışıyoruz, ne yapacağız diyor. Yani, o mahallenin çocuklarıyız. İkinci Can Savaşı çıkmış, okuyamamışız. Orta gidiyordum diyor Sefer efendim. Harp çıktı. Ailenin durumu çok zor. Babası seyyar esnaf çünkü. Demiş ki ben alacağım seferi mektepten, orta mektepten. Niye? E demiş ki içinemiyoruz, çalışacak. İkinci Dünya Savaşı bu. Yani zor zor yıllar. Hocalar bırakmak istememişler. Ama almış, çare yok. O da öteki de öyle. Camiye gidiyoruz diyor. Bakıyoruz yani. Tekkelere bakıyoruz ama kapalı, hiçbir şey yok diyor. E mesela okuyoruz gazetede bir meşahitten birisi göçmüş. Onun cenazesine gidiyoruz, iki adam görebilir miyiz diye derken yanılmıyorsam Orhan Selahaddin Efendi Mevlevi Meşayihinden göçmüş Seyit Nizam'a defnediyorlar. Biz de gittik diyor. Uzaktan gördük Fahrettin e Afet'in, tanıyoruz aynı muhitin diyor. Çocukuz, o da şehit diyor tekkenin. Zaten şöyle malumunuz, babam anlatırdı, ben derdi işte ee, içki besi girmiş annem levlendiği zaman Atikali'deki şeye eve dedem de Atikali Camii imamı o vefat edince o zaman mahalle teşkilatı var ee, imam mahallenin imamı yani şeyini mahalle ödüyor e aileye para bağlı. evet yani vakıflara bağlı değil mesela mahalle bekçesi imam vesaire mahalle ödüyor Turgut Bey anlatırdı rahmetli ...male teşkilatı lave edildi... ...bütün sosyal yapı çözüldü derdi... ...Cansever Hoca... Hmm. ...tabii yani bu... ...bu şimdi... Bunun sizce ehemmiyeti nedir hocam? Çok de. önemli bir şey bu... ...bu çok önemli bir şey... ...buna Mekan Savaşı adı veriyor... ...küreselleşmeciler... ...yani üst otorite... ...mekana girip mekanın sosyal yapısına... ...müdahale ediyor... Çünkü orada küçük küçük e, özel birimler var o mekanın içinde mahalle. Hı. Mesela biz çocukken mahalle maçı diye bir kavram vardı. Mahalle maçı yapılırtı İstanbul'un mahallelerinde, mahallelerin çocukları yani bunlar daha delikanlı değil, yani tiyin ecir bile olmuş değiller o mertebede yani mesela 15 üstü yok bunların içinde, 13 14 var, 7 8 9 var. Kimi topu taşır, kimi kale taşlarını koyar, kimi yeri temizler filan. Mahalle maçı maçı Daha sonra biraz büyüyünce mahallenin kızları gündeme geliyor. Bizim mahallemizin kızı, öbür mahallenin delikanlısı ona laf atamaz. Tabii. Hı hı. Zygmunt Bauman diye bir adam var malumunuz. Onun küreselleşme kitabında ben biraz okudum. Biraz da bu üniversitede, hı hı. seminerde onu okutmaya çalıştım. Hı hı. Onundur mekan savaşları sözü. E, siyasal otorite yani modern devlet daha doğrusu. Hı hı her sosyal birimi müdahale eder. Çünkü hükmünü geçirmek mecburiyetindedir. Daha belki imparatorluklar, krallıklar bunu yapmıyorlar. O birimleri bırakıyorlar. O birimler kendi içinde üretiyor. Tek tip olmuyor böylece hayat. Tabii şimdi küreselleşmeyle beraber tek tipleşme arttı. Hocam ben en büyük düzenin de aslında yani kapitalizmin ve modern medeniyetin en büyük numarasının da bu düzleştirme ameliyesi olduğunu düşünüyorum. Tabii. Farklılıkları yok etmek ve herkesi homo consumens, tüketici insan evet, haline getirmek. Evet. Yani sizi iradesi olan, efendim karşısındaki mala direnebilen bir evet. insan değil, arzuların güdümünde, reklamcılığın güdümünde. Çok doğru. ...kitle iletişim araçlarının hatta bazen işte politik propagandanın güdümünde e, basit bir şeye, e, nesneye çeviriyor. Yani öznelikten nesneliğe aynen çeviriyor size. evet. evet. E, yani bütün bu hesaplar, kitapla yapılan her icraatın e, aslında insanı basit bir tüketici olarak tutmak... ...onu böyle bir kuluçkadaki civciv gibi evet. iradesiz bir varlık haline getirmek evet. olduğunu hissediyorum. Evet Evet, aynen öyle. Hayır, hayır. yani mahallenin imamı vardı onun parasını mahalle veriyordu evet, evet. Ma devleti devlet sadece muhtarı seçmiş yollamış o zaman şimdi muhtar seçiliyor o zaman ondan daha evvel tanzimattan evvel mahalle tam reel bir birim bütün idari işleri kendisine ait Hı -hı. hatta adli işler de kendisine ait Allah Allah. çok büyük sıkıntı olursa o zaman kadıya gidiliyor birçok meseleyi mahalle kendi içinde çözüyor Hı -hı. Şimdi mesela bir şey söyleyeceğim burada, evet. şimdi, mahalle, şimdi bu, bu mizah mevzudu oldu, mahalleye fuşiyat o hayatta var, birisi geldi. Hı -hı. Mahalle imamı mahallelerle beraber gidip o evi basıyor. Hı -hı. Şimdi ben bunu çok gördüm, Hı -hı. duydum, okudum, Efendim, ne insan haklarına mugayir ne alakası var diyorlar. Hı -hı. Şimdi şöyle bir hadise var. Her toplumda bir takım değer hükümleri var. Hı hı. Ve toplumlar o hükümlere göre koyulan, konulan kurallara göre yaşarlar. O zaman da e, bu iş, yani bahsettiğimiz fiil hı hı. yasak bir fiil. Toplumun değer hükümlerine bu kurallarına bu imam İmam da mahallede e, o kuralları tatbike mezun ...ve onun, onunla memur birisi, tabii ki gidip mani olacak. Nasıl kapitalizmde mani olmuyorsunuz, mani olursanız yasak oluyor. Çünkü kapitalist düzende de o işler serbest hale getirilmiş vaziyette. Yani kategorik olarak birinin diğerinden hiçbir farkı yok. Baktığımız açıya bağlı. Hı hı. Şimdi imam, çünkü imam aynı zamanda birçok problemi de çözüyor. Hı şey, Şeyh kadının, kadı da şeyh vekili pozisyonunda. E, mahalle ihtiya heyet ihtiyar heyeti seçiyor. Hı hı. Bekçisi var. İmamı var. Mesela imam nikah kıyıyor. İmam cenaze kaldırıyor. Hı hı. İmam akitlere şahitlik ediyor. Yani hı hı. Uzun hikaye. Yani Turgut Bey'den yani canlı şahit olarak ben de ucundan köşesinden. Ha peder oraya gelince hiç işte imam olduğu için mahallede aktif paşa efendi tekke şeyi o da mali idare edenlerin arasında. Bu da var. Böyle bir sosyal yapı oluşuyor mahallede. Mesela bekçiden bahsederler. Ben hatırlamıyorum onu ölmüştü Ahmet Ağa. O mahallenin bekçisi o. Cenaze yıkayıcısı, ölü kaldırıcısı, defin işlerine bakan eşef mecazipten bir zat, bir adam. O da orada hepsini kendi içinde görüyor. Mahalle meseleyi çözüyor kendi içinde. Ve çok yakın tabii. Bağlar da çok yakın. Bir, birbirini kolluyor, gözetiyor. görüyorsunuz insanı tabii. yani. Problemini görüyorsunuz. Mesela cemaat diyor. E cemaat herkes birbirini tanıyor. Tabii. tabii. Herkes birbirini tanıyor. Yardımlaşma, dayanış, dayanışma hat safhada. Ve kadınlar arasında özellikle... Hı yani erkeklere söylüyorlar filanın diyor. Çocuğu olacak diyor. Hamile kalmış diyor. Gelin hı hı. ama bez yok, çaputu yok. Hadi diyor sen biraz bir şey ver de ben gideyim çarşıdan alayım. Geçerken bırakıveririm. Hı hı. Bunları çok duyduk biz yani vesaire. İşte böyle bir at atmosferde işte Fagrettin Efendi de orada bir tekke şeyi ta ki 1952-53'e kadar. 52'dir zannediyorum intisapları Efendimin Fagrettin Efendi. Genç iki mürit geldi bir hı hı. başlangıç noktası. Evet. <gülüyor> böyle bir resim yani. Tabii biz o zaman Sefer abi diye biliyoruz yani çünkü gidiyoruz geliyoruz tekkeye. Evet. Ee, ya, kaç yaş farkınız vardı hocam? E, 26lıydı efendim 16 yaş farkımız 16. var. Hı hı. E ciddi bir fark değil ciddi mi bir yani fark. Ciddi bir tabii. fark yani. tabii, tabii. Ciddi bir fark. Sonra e, böyle aklı gitti hadisat yani. Mesela e, Hazret birinin türbe şerifi e, tamir olmuş fakat sanduka eskimiş. E, bu iki genç e, tersanede bir sanduka yaptırdılar İyi ağaç var Maran Kosmatın bedeli deniyor tabii yani. O megasimle yerine kondu. Üzerine bir şey yazılmış e, kitap yazılmış bir e, yani kitap bedi sandık onun için bir ayeti kerime ve Arapça bir şey. Peder ona baktı ve ben de mesela bulundum o merasimde. Efendim dedi ki, hoca dedi, gel gidelim, sen dedi bir bak bakalım bu doğru yazılmış mı filan yani. E, Tübe-i şerife ilk defa girdim o zaman. Böyle bir e, ritüeller dizisi. Tabii şimdi siz önce buna e, şey olarak bakıyorsunuz. Yani bir, bir gösteri var sizin dışınızda, etkileniyorsunuz. Hı hı. Ama bir süre sonra bizzat onun içine çekiyor sizi. Yani yaşadığınız hayattaki psikolojiniz, problemleriniz veya çok yakınızdaki insanların başına gelenler evet. yavaş yavaş bir örümcek ağ gibi elinizi, ayağınızı, gözünüzü ve dilinizi bağlamaya başlıyor. Bu uzun bir hikaye. Evet. Bir, bir şey gibi başlıyor, böyle içine çekiyor ve siz orada artık ben gelmem gelemem diyemiyorsun böyle bir şey yok yani ben birçok hala okuyorum yani bakıyorum etrafa insanlar seviyorlar hoşlarına gidiyor ama bir noktadan sonra geri adım atıyorlar bu tabi şöyle N nereden geri adım yani atıyorlar böyle hocam? bir bağlantıdan Evet. Ee, yani adam diyor ki ya ben şu kadar şeyim yani Hı -hı. birikimim var bilmem neyim var filan ee, doğru. Hı -hı. Bu şöyle yani bir noktadan sonra e, artık sizin ihtiyacınız evet. elinizden alınıyor. Hocam şimdi ben e, Kanada'da. E, bir e, profesörle çalıştım çok e, mütebahir bir alim diyebilirim yani felsefe var şiir var psikiyatri var antropoloji var değişik bir adam çok dünyacı tanınmış bir hoca iyi de ahbap olduk biraz böyle şiir filan e, güzel sanatlar bedi sanatlar konuşuyorduk aralarda. E, ayrılacağım ben işte beni eşiyle beraber aldı bir restorana götürdü o gece ayrılıyorum şeyden onlardan uzun müddet orada kalmışım beni eve getirdi bırakma arabasıyla dedim ki sana dedim bir soru sormak istiyorum ben dedim burada işte kaç aydır bu bulunuyorum her şey çok iyi dedim insanlar çok nazik kibar saygılı müreffeh bir toplum fakat ben mutsuzluk görüyorum insanların yüzünde. Neden dedim? Neden insanlar bu kadar mutsuz? Bana hiç unutamayacağım bir cevap verdi hocam. Dedi ki, bu toplum çok fazla eşitlikçi olma vurgusuyla büyütüldü. Herkes dedi. Dolayısıyla kimse bir diğerinden bir şey öğrenebileceği manevi olarak... ...karşısındakinin kendisine bir şey verebileceği düşüncesine sahip değil... Bu da bizim manevi gelişimimizi çok ketliyor dedi. Kimse bir başkasının dizinin dibinde oturmaya e, gönüllü değil dedi. Yani bir başkası bana benden manevi olarak daha üstün olabilir ve bana bazı şeyleri geçirebilir. Ondan ben bir şey öğrenebilirim duygusuna sahip değil. Herkes o ben neysem o da o diye bakıyor. Dolayısıyla birbirinden manevi olarak bir şey öğrenemeyen bir toplum dedi. ...manevi olarak da aç bir toplum dedi. Doğru. Yani şimdi de bizim e, geleneğimizde ise bakıyorsunuz... E, ...dizinin dibinde oturmak, rahleyi tedrisinden geçmek çok mühim şeyler. Evet. E, hazır olmak ona. Evet. E, ve o da yıllarca tabii bu şeyi beslemiş, bu coğrafyayı... Evet. ...manevi olarak, ilfani olarak beslemiş Alakası. ve besliyor. Evet. Şimdi siz söyleyince... Ee, bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi ben işte efendimin dizin dibinde oturmaya çalıştım. Oturdum. Bir şeyler söylüyordu. Bir şey geçiyordu. Ben ona dokunmaya çalışıyordum. Dokundukça bakıyorum ki o yoktu orada. Yani o o, o, o kadar acayip bir şey ki o. Yani şimdi bir üniversite hocası ilmiyle bir asistanlı bir şey anlatıyor benim. Bu da başımdan geçti. Hı hı. Ee, bakıyorsun adam orada var Hakikaten var ve ilmiyle Hakikaten e, Mütebahir bir adam yani hı hı. Ama adam orada Ona dokunuyorsunuz siz hı hı. Sefer Efendi de bir şey anlatıyor Bir şey söylüyor bir şey yaşıyor Bir şey gösteriyor ee, Birçok halle Halloluyor Dokunmaya çalışıyorsunuz yok adam orada Ben yok orta yerde yani ben gibi gösterir bazen korksunlar diye insanlar. Yok ben yok. yani Fark burada. Yani e, acayip bir şey. E, derdi ki el ele el hakka. Biz sadece nakiliz derdi. Yani. El ele el hakka. Yani usul e, e, Cenab-ı Resulullah da birleşiyor bütün yollar. Onun varlığı da Allah tarafından idare ediliyor. Yani geçirgen parlak bir ayna tecelliyat da her bir ayna hı hı. E, ve e, Cenab-ı Allah'ın sevk idaresini tamamen teslim olmuş. Hı hı. E, Türkiye'de de Türk dışında da üniversite hocalarının ilminden çok istifade ettim. Bir akademisyen olarak tecrübelerinden çok istifade ettim. Ama o hocalar oradaydılar, vardılar. Varlıklarıyla biz diyorlardı. Ben diyordu adam. Bu kadar okudum, öğrendim. Deney yaptım vesaire. Neticesi bu işte diyordu. Ben söylüyorum. benim öyle değildi. Söylemişler. Ben öyle işittim. Bana öyle geliyor ki. Evet. Naklediyor. <gülüyor> diyordu yani. Evet. Dokunmaya çalışıyorsun, yok adam ortaya, de hayal gibi bir şey ama var. <gülüyor> Bunu açıklayamıyorum yani. O bakımdan e, zahirde var gibi görünür, sizi korkutur ama yani e, o, samimiyetle yaklaşınca bakarsınız ki yok ortaya yerde adam, ama var. Benlik benlik ortadan kalkmış. <gülüyor> Acayip, evet. bir yani. <gülüyor> evet yani. Acayip bir adam diye. Evet yani. Acayip bir adam yani... Peki şöyle hayal meyal bir şey hatırlıyorum. Sizin evet. Beykoz'daki eve yakın olmak için o da yakın bir yere taşınıyor Aha, değil mi? Onun eskisi var zaten. Evet. Yani e, Mevrum Fahrettin Efendi'nin e, bir, bir yazlığı var Beykoz'da yani ev kiralıyor şeyde. Dereseki'de. Orada bir aziz var. Kırklan Sultan diyorlar. Dereseki'de bir ev kiralamış. Yaz mesela 55-56 yazı filan o mertebelerde ee, bir yaz orada kalıyor oraya gidip geliyorlar dua ediyor gidip gelenlere dua da şu buraya gelen müriyed hanımın inşallah tez vakitte bir erkek evlatları olur diyor ve hepsinin oluyor <gülüyor> <gülüyor> böyle bir dua yani nereden geldi, niye böyle bilmiyoruz evet. yani evet. yalnız şöyle benim e, yani ikinci ve üçüncü yaş itibariyle iki dayım da biz bilirdik. Sonra Büyük Dayı'nda efendiye intisab etmiş. Önce Küçük Hüseyin Efendi'ye intisabı. Sonra Fakettin Efendi Küçük Hüseyin efendi rahmeti hakka yürüyünce. Papyon dayınız mı? Papyon dayımla iki, o iki numara. Evet o iki numara. Bir de üç numara Osman dayım vardı. Osman Onlar anlattılar. Yani filan. dediler efendim ziyaret etmek istiyoruz. Hı. Yaz mevsimi işte o yaz. Beykoz'a kadar vapurla gittik. Ama ondan sonra Beykoz'a vasıta yok. Hı. E, i̇kindiye geliyor, akşam tekrar döneceğiz, nasıl olacak bu iş? Bakmışlar, bulamıyorlar hasta. akıllarına gelmiş. Demişler ki, hasta birebir fatiha edelim. Hakikaten bir taksi geliyor, beyler nereye gidiyorsun? Diyorlar, derse ki, buyurun diyor. Efendi anlatmışlar bunu, gülmüş efendi, demiş böyle. Sonra aynı taksi, işte biraz sonra gelip onları alıp tekrar getiriyor, böyle anlattılar. Benim başımdan geçti. ...Baltaleman'da oturuyorum o zaman. Işık Mühendisliği'ne ders veriyorum. Oradan çıktım gece saat 11-12 falan. Otobüs yok. Tudoksu taksi yok. Ben de aklıma geldi bu ama dedim herhalde gelir. Hı. Abi yarım saat bekledim. Beşiktaş durağında yok. Gece karanlık oldu, bilmem ne oldu. Ten aldı, şey oldu, şu oldu, bu oldu. Ama işte 60'lı yıllar güvenli hissediyoruz kendimizi. Sonra bir fatiha e okudum Hazreti Pir'e. Pat diye bir araba geldi abi. Şimdi bu, bunu diyebilirsiniz, tesadüfen geldi, hiçbir itirazım olmaz. Burada mühim olan sizin kalbinizin pozisyonudur. Tabii. Ne düşünüyorsanız, ben öyle düşünmüyorum. Tesadüfen engelli ne kadar hayır demem. Hı hı. Ama bunu ben bizzat yaşadım yani. Böyle bir hadise. Biz de orada işte bir yer kısmet oldu, filan filan ettik, aldık maldık. Efendim hoşuna gitti, eski hatırladı. Ee, ondan sonra bize bir ziyarete geldi. Hı hı. Dedi ki, ya burada bana bir yer bakın. Falan. Hı hı. Ee, kısmet oldu, aldı. Ee, Rahmete Şakir Abi vardı Beykoz'da, çok enteresan bir adam. Hesapları oturuyor tutuyor. Rümet Koleji'nden mezun e, Beykoz'un yerlisi ve tuhafiyecilik yapıyor. Hı hı. Bir mağazası var Beykoz'un içinde. O mağazanın önünde işte kumaş vesaire, o halka uygun şeyler. Hı hı. Ee, mesela Kanlıcalı bir İbrahim Bey vardı, ondan dinlemiştim ben. Ee, diyor ki, işte çocuk dünyaya gelecek. Bütün eşyayı biz Şakir Bey'den alırız. En kalitesini, kalitesini getirir. İşte bezli, çamaşırdı, şuydu, her ne lazımsa. Bir paket yapardı Şakir abi. Yani hakikaten estetik bir paket yani. Beyaz kağıt, beyaz ip ve paket alınanmalı zevkle paket yapar Dükkan arkasında kütüphanesi var Hatat Hamit hatları Şakir, bunlar ne dedik Hatat Hamit Bey 40'lı 40 yılların sonunda Paşa Bahçı'ya gelirdi cam fabrikasına o da yazı yazıyor yazdırıyorlar e, camların üzerine falan. Hmm. oradan çıkar fabrika işi bitince güle güle Hamit Bey ben tanıdım davet ederim bizim dükkana geliyor yemek yeriz Bili ki yazı hı. yazar. Sonra akşam Beşapalı'yla yollardım onu dedi İstanbul'a. Böyle bir hapaplığımız oldu dedi. Şakir abi orada Bril ve Nevi Varlay'den de onun eser çıkanları okur. Takip eder böyle Allah, Allah Böyle bir adam yani. Ha, orayı takip ediyor. <gülüyor> tabii ya. tabii Şakir abi müsteşiklere bakar ne söylüyor bunlar <gülüyor> bilen gibilerinden. Ve tuhaf yapar. Hesabı o tutuyor. Neval'den ben de teknik işi yapıyorum. Projeyi ve teknik kontrolü çok hoş bir <gülüyor> 90'ların başı 91 filan gibi bir kış ve ilkbahar geçirdik. Sonra yaz mevsimi geldi, <Gülüyor> Temmuz filan. Efendim dedik artık taşınalım, bir açılış yapalım devlethanede. Bizim bahçede bir tandır vardı o zaman, bir, pardon bir toprak, ocak. Onun içinde yaktık biz ocağı. Bir, bir, bir gün yandı ocak, iyice ısındı. Ondan sonra orada güveç pişirdik. 4-5 şey, çömlek içinde <Gülüyor> ikram misafirlere böyle bir hatıralar zinciri vesaire yani orada işte bayağı müridan gelir gider yabancılar gelirler bu sohbetler olur vesaire olur sonra orada mı kaldı daha ziyade orada yani? evet orada hmm. sevdi ve kaldı hmm. zaman zaman Üsküdar Devlethane'ye geçti 18 8-10 sene oralarda işte öyle mukim oldu yani şeydi bahçeyi merak eder yaptırır gelirler yaparlar Kışın güzel bir ocak vardı, evin içinde yapmıştık, istemişti, bir şömine gibi bir şey. Hı hı. Onu yaktırır güzel yanar ocak, çay kahve hazır olur, yemek daima hazırdır, mutfak çalışır yani filan. Ee, mesela bir sonbahar bayağı kaldı yani. Torunları mektebe gidiyorlar, onları damada götürüp getiriyordu. Yani biz mesela biz de kaldık o kalınca güzel oldu. Derdi ki mesela burası tam bir köy. Niye derdim efendi Sabah bakıyorum pencereden her bacadan duman tutuyor derdi. Yani hayat var. Hmm. Ateş yanıyor. Her bacadan duman titiyor. Ayaz sabah ayazı kıra basmış filan olmuş. Süs basmış ama dumanlar titiyor. Sese verdi. O şuna giderdi öyle şeyler. Ateşti, ocaktı efendim. Sıcaklıktı. Evet. Evet. Dostluktu. Yok hizmet hizmet. Çok hizmet etti. Çok hizmetti. Te teşvik ettiği insanları yani ve muhabbetle hep güler yüzle evet hep güler yüzle. çok e, tabii e, hatıralar var ondan e, yeni dergah yayınlarından bir kitap çıktı geçen sene onu belki gördünüz görmedim ee, bilmiyorum e, onun hatıraları aynı şey e, mektupları mı acaba yo, yo, e, hatıraları mı Hatıraları görmedim, evet. Bilmiyorum. Yani biriktirmişler e, arkadaşlar. Onu. E, e güzel tabi çıksın bu Menakip tabii. yani. Tabi O ne derdi? Der. Hoca baktaydı bu yaşadıklarımız bugün menekbe olacak derdi. <gülüyor> Böyle bir şey. İnsanların ihtiyacı var. Tabi. Böyle güzel şeylere gararsız, ivasız eski tabiyle duyulsun, Yayılsın Yapamasa bile onu görsün, işitsin. Kalbi ferahlasın 3-5 dakika için olsun yani. Sıkıştı. Kalbimiz sıkıştı. Şimdi evet. hekimler diyorlar işte şey. Enfaktüs bine hep enfaktüs geçiriyoruz zaten. Yani. Kalbimiz evet. sıkıştı. Azeri e, Türkçesinde e, depresyonun karşılığı şu hocam. Narahatı kalp. Ah, çok güzel yani. Narahatı kalp. Narahatı kalp. Evet. evet. Her şey kalpte bitiyor. Tabii. Dostluk bir kalp rahatlığıdır diyebilir miyiz hocam? Rahatlıkla. Tabii. Evet. En büyük dostu Cenab-ı Tabii. Kalbe huzuru veren, gözünü açtığı ela biz ikrillayet tadma enlül kulub ancak Allah zikre, zikir hatırlamak hiç unutmamak kalbleri hmm. tatmin eder. La dünya buyurulmuş zaten yani tabi işte bu hazretler bunu yaşıyor ve yaşatıyordu yani zaten hmm. siz tetabi bir hal sariidir derdi yani bakarsınız geçer hali bu öyle bir hadise yani bakıyorsun geçiyor yani. <gülüyor> Hatırlıyorsun geçiyor. Hı hı. Tabii yaşadıkça ben ona şey diyorum. Şehle düşüp kalkmak. Çok yapamadım. Zordur şeyle düşüp kalkmak. Ama yapabildiğim kadarıyla güzel oluyor yani. O huzurunda Allah'ı hatırlatan insanlarla düşüp kalkıyor. Tabii huzurunda otur yani. Tabii. Ve muhabbetle hatırlatıyor bunlar. Beşir sıfatı önde. Nezil sıfatı geride. Bunlar beşaretle hatırlatıyorlar yani. Güzellikle. Kalbi okşuyor yani. Yani vesaire. Bu dostluk <gülüyor> Risalesi'nde merhum Gemuhluoğlu söylüyor ya Allah'ın ahlakı ile tahalluk ediniz. Tabii. Yani o tür insanlar her zaman insanı iyiliğe, güzelliğe sevk ediyorlar. Onlarla oturup kalkan insanın da ahlakı da güzelleşiyor. Evet. İstemezlemez. Boyuyor sizi yani. Çünkü merhum Fethi Abim de öyleydi yani. O da bir başka Halveti kolunun evladıydı. Çok muhabbetliydi yani. Çok Tabii. muhabbetliydi. E, tattırıyor bunlar canım insanlar yani muhabbet baldan tatlıdır diyor hazret yani Tabii. doyamazsın demedi mi diyor yani Eyvallah. ne yapacaksınız? Evet hocam bugün de tatlı hatıralardan bahsettik Eyvallah. ilk evet, programımızda dilinize sağlık gönlünüze bereket. Eyvallah. Ee, siz açıyorsunuz mevzuyu fakirde konuşuyorum işte ileri geri ne yapacaksınız e, çok şükür, e, çok şükür. E, biz de dinleyip müstefide oluyoruz hocam e, bir gönül sadası programının daha sonuna geldik değerli izleyiciler İnşallah bu sene e, sizinle her hafta beraber olmaya gayret edeceğiz e, kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Seyer hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz